Psikanaliz, ikincisi Marx, yani üretim. Ama bunu yapan tabii Frankfurt de Kalün'de Marcuse vardı. E bütün bu Eros ve Uygarlık kitabı toplumsalla bireysel arasındaki bir tür geçişmeler üzerine düşünüyordu ama Freud ve birleşmesi vardı. Ama hala ikilik, ikili birleşme, ikilik karşıtlık ilişkisi, birey ve toplum arasındaki o ayrım e, orada devam etmekteyken Deleuze ve Guattari aslında Lacan'ınkine benzer bir şey yapıyorlar. Nasıl Lacan hayal gücüyle gerçek arasına sembolü soktuysa, öznenin derinlemesine yarılmasını öne sürerken,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 sanatın yani felsefi boyutunu Nietzsche'de bulacağız çünkü hepinizin de belki e, bilmiş olduğu gibi sanatçı filozof figürü olarak Nietzsche'nin üslubu sıklıkla vurgulanan bir şey. E, Antiolyp 68'in analizi diye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 İkinci büyük soruyu François Châtelet. Kenzan Literer Dergisi'nde bir edebiyat dergisi, düşünce bir dergisi hala çıkıyor. Orada bu kitap üzerine e, yazmış olduğu yazıda ikinci vurguyu yapıyor. La Boisi'den biri sorulan soruyu diyor Deleuze ve Guattari yeni baştan soruyorlar.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 Ama bu faşizm sadece devletin yahut toplumun, toplumsal üretimin faşizmi değil, Foucault'un akıl için sorduğu soruda olduğu gibi kendi kafamızdaki faşizm. O arzumuzu niçin? Baskı rejimlerini kurmak için, akışkanlığına,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 Bu bir radyo konuşması. Bu başta için hapileri kestim şimdi. Şimdi kabiliyor musun? Bu, bu mu bu? Başka bir ahenk yani e, inharmonik Nazım Siz yok çünkü. Sadece radyo O zaman olması lazım. Yani ben de bunu ilk defa açacağım çünkü YouTube'a alışık değilim bak. Değil I don't know. Arto ile konuşuyor kendi kendisiyle siz diyor dili misiniz diyor mesela hayır diyor dilim değilim ben diyor bu tarının e, yargısında bitirmek için önce diyor Amerikalıların 47'den bahsediyoruz Hiroşima sonrası bombaladığı bütün bu bombaları imha etmek lazım çok aktüel bir şey aslında. İnsan hastadır. <gülüyor> yani o şey, yani Fransız bilmesiniz bile, o kelimelerdeki. Kesikleri fark ediyorsunuz herhalde. Hece hece hece hece ses birimler birbirlerinden ayrılıyorlar. Lorsque vous lui offrez un cadeau, tout d'un. L'organe organ. İn proper başta aktör. Abbey Dawson filmlerinde filan oynuyor. Görenleriniz vardır belki. Gençliğinde daha sonra Edebiyatla çok alakalı, yani yazar. E, Galimara, e, bir yayın evi. Fransa'daki çok büyük bir yayın evi. Metinlerini yolladığında e, bunların işe yaramaz olduğunu e, söyleyen editör yolluyor bunları. Artaud çok büyük bir şey içinde, yani e, şey, psikiyatrik hastaneye giriyor, çıkıyor, kapatıyorlar büyük bir delir ürünler geçiriyor. E, Meksika seyahati çok önemli çünkü bütün oradaki e, halüsinasyon gösteren mantarları tatmış ve denemiş ve e, onların etkisiyle korku tiyatrosunun, bütün bu seslerin kırılmasının büyük bir yaratıcılık aslında tabii yani. E, ve aynı zamanda o kadar da siyasi. Bir o kadar da siyasi. Evet, yani, örnek olarak